Tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Müfessirler genellikle... 127. ayetteki temellerini yükseltiyordu ifadesine dayanarak Kabe'nin yerinde daha önce bir yapı bulunduğunu bunun zamanla Nuh tufanında harab olup üstünü kum örtüsünün kapattığını Hz. İbrahim'in bu eski temelleri açığa çıkararak bunların üzerine Kabe'nin binasını yükselttiğini belirtirler. Ayrıca Kabe'nin ilk defa melekler veya Hazreti Adem tarafından yapıldığına dair bazı rivayetleri aktarırlar. Ancak Taberi bu hususta kesin bir bilgimizin bulunmadığını belirtirken, çağdaş müfessirlerden Muhammed Reşit Rıza, söz konusu rivayetleri kıssacıların uydurması saymakta, özellikle bir kısım Yahudilerin yaydıkları İsrailiyat türünden rivayetler olarak nitelemekte ve Kabe'nin ilk defa Hazreti İbrahim tarafından inşa edildiğini ifade etmektedir. Genel anlamıyla ümmet, çoğulu ümem, çoğu aynı kökten gelen, önceki kuşaklardan devralınan özelliklerin veya ortak menfaat ve ideallerin ya da din, zaman, vatan gibi faktörlerin bir araya getirdiği insan topluluğunu ifade eder. Dini anlamda bir peygambere inanıp onun yolundan giden cemaate, ilahi dinlere mensup kavimler topluluğuna ümmet denir. Aynı ayette geçen Müslim kelimesinin mazları olan İslam kelimesi, li edatıyla kullanıldığında teslim olma anlamına gelir. Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği son dine İslam isminin verilmesinin bir sebebi de, İslam kelimesinin teslim olma yani Allah'ın varlığını ve birliğini tanıyarak onun peygamberi vasıtasıyla insanlığa bildirdiği itikadi ve ameli hükümleri benimseyip uygulama anlamına gelmesidir. Esasen bütün ilahi dinler insanlardan böyle bir teslimiyet istediği için bu dinlerin hepsi geniş anlamda İslam sayılmış, bu cümleden olmak üzere Tefsirlerde Hz. İbrahim'in söz konusu duasında geçen ''Müslümeyni'' ve müslimeten kelimeleri İslam ismiyle bağlantılı olarak açıklanmıştır. Buna göre Hz. İbrahim Kabe'yi inşa etmekle işlemiş oldukları hayrın kabul edilmesini niyaz ettikten sonra kendisi ve oğlu İsmail'le soylarından gelecek ümmetin Allah'a teslim olup itaat eden halis kullar olmaları Yüce Allah'ın takdirini bu yönde tecelli ettirmesi dileğinde bulunmuştur. Çünkü Allah isteyip takdir etmedikçe insanın O'na teslim olup itaat eden gerçek bir mümin ve Müslim olması mümkün değildir. Bir kimsenin, mümin olmak da kafir olmak da sadece benim elimdedir diyerek, İlahi iradeyi dışlaması, her şeyin yapıp yaratıcısı olan Allah'a karşı bir edepsizlik ve saygısızlıktır. Ayrıca insan yalnız itaatkar bir kul olmasında değil, Allah'a ne suretle itaat ve ibadet edeceği, yani ibadetlerin şekillerini ve esaslarını bilme hususunda da ona muhtaç olduğu için, Hz. İbrahim duasının devamında bize ibadet usullerimizi göster diye yakarmış, bu arada kendisinin ve oğlunun peygamber de olsalar yanılgıları bulunabileceği düşüncesiyle Allah'tan tövbelerini kabul etmesini dilemiştir. Menasik, tekili mensek kelimesinin kökü olan nüsük, ibadet anlamına gelir. Buradan türetilen nensek ise ibadet yeri veya ibadetin uygulanış biçimi, ''usulü'' demek olup, ayetin bağlamından bu kelimenin özellikle haccın erkan ve adabıyla bunların uygulandığı mahallere işaret ettiği anlaşılmaktadır. Hz. İbrahim'in son duası, Yüce Allah'ın kendi soyundan bir elçi göndermesini dilemesi olmuş ve bütün müfessirlerin görüşüne göre bununla da özellikle Hz. Muhammed'in risaleti kastedilmiştir. Nitekim daha sonra İsmail Aleyhisselam Mekke'ye yerleşerek Yemen'den gelen ve Arabı arıbeden olan Cürhümlüler arasında yaşamış, onlardan Arapça öğrenmiş, iki defa evlenerek 12 çocuk babası olmuş, Mekke'de ikamet eden çocuklarından her biri bir kabilenin reisi olmuştu. Böylece Hazreti İsmail'in soyu Cürhümlülerle karışarak Araplaştığı için bunlara Arabı Müstarib'e, denilmiştir. Hz. Peygamber'in 21. Göbek'ten atası olan Adnan da Hazreti İsmail'in soyundan ve dolayısıyla Arab-ı Müsaribe'dendir. Bu suretle Hz. İbrahim'in duası kabul edilmiş ve son peygamber Hz. Muhammed onun soyundan gelmiştir. Nitekim hemen bütün müfessirlerin kaydettiği bir hadiste Hazreti Peygamber, ben atan İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesiyim buyurmuşlardır. İbrahim'in duasından maksat, konumuz olan 129. ayet İsa'nın müjdesinden maksatta, Hz. İsa'nın İsrailoğullarına hitaben ey İsrailoğulları, bilin ki benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size ''Allah tarafından gönderilmiş elçiyim'' mehalindeki ifadesini nakleden Saf suresinin 6. ayetidir. Bu sebeple Müslümanlar Allahümme salli ve Allahümme barik dualarında Hz. Peygamberle birlikte Hazreti İbrahim'i de saygıyla anmayı dini bir gelenek haline getirmişler, hadislerde ve diğer İslami kaynaklarda İbrahim aleyhisselam Halilullah Allah'ın dostu olarak isimlendirilmiştir. Hazreti İbrahim duasında, kendi soyundan seçilip gönderilmesini dilediği elçinin ifa edeceği başlıca işlevleri şöyle sıralamıştır. Halkına Allah'ın ayetlerini okuyup bildirmesi, onlara kitabı, hikmeti öğretmesi ve onları temizlemesi. Kuşkusuz bir peygamberin daha birçok görevi varsa da burada anılanlar, elçilik ve rehberlikle ilgili temel işlevler olması bakımından özellikle kayda değer görülmüştür. Müfessirler buradaki ayetleri kısaca vahiy, Allah'ın varlığını, birliğini ve peygamberlerin doğruluğunu kanıtlayan deliller. Kitabı, Kur'an-ı Kerim, hikmeti, peygamberin sünneti, din ve dini hükümlerle ilgili bilgiler, söz ve yaşayışta doğruluk, teskiyeyi de temizleme yani inkar ve şirkle kötü huylardan ve günah krizlerinden arındırma şeklinde açıklamışlardır. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren